Diyerkam'dan herkese merhaba. Ortam Damla Özler ve ben Rauf Kösemen. Açık Radyo 95'ten size sesleniyoruz. Her salı olduğu gibi bugün de yayında olacağız ama yayını birkaç gün önceden belki de bir hafta önceden kaydediyoruz. Bunu söylemek istiyorum çünkü gündem kaçırırsak bizi affedin diye. Bugün bir konuğumuz var Barış Doğru, Eko IQ yayın yönetmeni ve İklim Haber yayın yönetmeni. Hoş geldin Barış. Hoş bulduk. Bugün Stockholm 50 üzerine konuşacağız. Damla sende söz. Barış hoş geldin. Ben de hoş geldin demiş olayım. Hoş bulduk. 50'nin çizdiği çerçeveden Diğerkam'da ilerliyoruz birkaç haftadır. Bir hafta ara veriyoruz sadece. Geçen hafta ara verdik ve diğer Diğerkam'ı hem zemin üzerinden konuştuk ama bu hafta devam ediyoruz zaten Stockholm 50de e, süreç olarak devam ediyor barış özellikle Eko IQ ve iklim haberin e, genel yayın yönetmeninin yayın yönetmeni olarak buradasın biraz önce çerçeveye geçmişe bakalım 50 yıl geçti ilk Stockholm konferansından beri bir iklim habercisi olarak bu 50 yılda neleri yaptık neleri yapamadık üzerine konuşalım mı tabi konuşalım Stockholm'un aslında, e, Stockholm e, 72 her şeyin başladığı yer olarak e, tarif edebiliriz e, gibi geliyor bana. Ben daha çok e, öyle tarif ediyorum. E, çok e, aslında ilk önemli büyük adımdı, u, ilk uluslararası konferanstı, e, çevre konularını ele almak için. E, aslında tabii ki gecikmiş de olduğunu söyleyebiliriz. E, 1900, ama işte insanlık böyle bir e, ne yazık ki deneyime sahip. Ee, bir sorun e, giderek e, kendini bastırmadan önce e, belli etmeden önce e, bilim insanları bunları e, daha 1972'den önce söylüyorlardı. Ama ancak işte 1972 yılında ülkeler bir araya gelip bu çevre konusunu küresel anlamda e, ele almaya başlayabildiler. E, o, o yüzden e, tarihsel bir köşe taşı bir kere bunu e, kabul etmek gerekir. Ama genel olarak baktığımızda sürecin... E, çok hızlı ilerlemediğini, bu 50 yıl boyunca ben 1970 doğumluyum, iki yaşındaymışım. Ee, ama mesela ben konuları anlamaya ancak 15-20 yıl önce doğru düzgün anlayabildim. Ee, i̇şi okumak yazmak olan bir insan olmama rağmen, ee, bunun da çok e, genel bir şey olduğunu düşünüyorum. Hatta e, benden de bizden de gecikenler var. Hala e, yani toplumun çok e, küresel ölçekte söylüyorum, genel. E, yani genel sıradan insanlar demek o lafı sevmiyorum ama genel komoğun ilgisini daha yeni yeni çekiyor ama bu ülkenin bu dünyanın okumuş yazmışları da bu konuda e, yine son 4-5 yıldır ancak e, biraz farkına varmaya başladılar hatta hala o konuda da e, sorunlar olduğunu görüyoruz. Ancak seçler çok e, Ancak okumuş yazmış olmanın dışında bir de günlük hayatımızda bugün 50 yıl sonra hani afetlerin çoğalmasından ve yoğunlaşmasından gıda krizine kadar hepsi birden şu anda önümüzde üzerimizde hatta Evet aynen 1972'de de zaten şöyle düşünün 72 önemli bir tarih aslında birçok e, tarihsel e, dönem açısından dönüm açısından önemli 1970'lerde bu eğer enerji krizi e, belki bu kadar bastırmasaydı ee, belki o toplantı da bu kadar e, etkili olmayacaktı. Aynı tarihte e, biliyorsunuz e, bu sürdürülebilik konusundaki en önemli e, uyandırıcı e, çalışmalardan biri olan e, e, büyümenin sınırları Limits of the Growth Yayınlandı 1972 yılında. E, bunların hepsi e, aslında e, bir hani artık hani e, yani biz harekete geçmeye başladığında uluslararası kamuoyu aslında. Ee, şeyler sorunlar e, çevresel ve aslında toplumsal sorunlar daha sonra bunları da biliyorsunuz birbirine de bağladık zaten de bağlanması gerekiyordu bunlar hepsi birbirine bağlı ee, artık buramıza gelmişti yani boğazımıza kadar gelmişti ee, biz ondan sonra e, ki e, şey biraz hani e, artık bu sıkışmışlıktan başka bir şey yapamamaktan e, biraz kaynaklı dediğim gibi başta da vurguladım bu konuda aslında uyarılar 1972'den çok daha önce gelmişti. Ama e, bütün e, 1972 aynı zamanda dünyanın ilk fotoğrafının çekildiği yıl. O da enteresan bir şey. E, çünkü dünyanın hani bu mavi e, bu, blue marble, mavi bilye deniyor. O fotoğraf hani şimdi artık öyle bizim için sıradan bir şey ama 1972 yılında ilk defa e, Apollo uzay aracından o fotoğraf çekildi. Bu e, neyi göster bu neyi anlatıyor yani benim açımdan niye vurguluyorum? Ya insanlar dünyanın e, böyle sınırlı e, hani uzayın e, sonsuz karanlığında küçücük bir nokta bir mavi ufak e, ışık olduğunu ve sınırları olduğunu e, bu sınırların da tükenebileceğini aslında sembolik olarak e, o fotoğrafla da görmeye başladılar. E, bütün bunların hepsinin toplamından da işte ondan sonraki aslında hareketler doğdu denilebilir. Evet ve Dünya'da da Yeşil Hareket'in başlangıcı kabul edilebilir bir tarihtir 72. Yani Anladım. Yeşil Partileri de öyle başlıyorlar. Evet evet Almanya'da yeşillerin özellikle. başlangıç Almanya'da, evet. süreci. Yani o, o elde onun da miladını yine Almanya olarak gösterebiliriz. Ee, tabii başka yerlerde de her zaman vardı ama siyasi bir parti olarak e, damgasını vurmaya başladılar. Peki... Bütün bu simgesel e, gezegenlerin bir araya geldiği yıldan sonra 50 yıl geçirdik ve bu 50 yıl içinde bir yandan gerçekten insan toplumlarının ilerleme hızına baktığımızda 50 yıl içinde büyük adımlar atılmış sayılabilir. Eğer bardan do, do, dolu tarafını görmek istiyorsak yani Paris İklim Anlaşması'nın e, hazırlanması, kopların devam etmesi vesaire fakat öbür yandan iklim krizi. Bizim değişme hızımızdan çok daha hızlı ilerliyor ve önümüzde bir varlık ve yokluk sorunu olarak duruyor. Bu 50 yıldaki hızımızla gitme şansımız yok gibi artık sanki. E, kesinlikle yok ama zaten şöyle e, kabul etmek gerekir ki bu Paris İklim Anlaşması sonuçta 2015 yani 7 yıl oldu. E, yani bütün aslında bu koplar e, 15-20 yıldır sürüyor ama e, son e, 10 yıldır bu süreç hızlandı. Yani... Daha önceki aslında o 50 yılın ondan önceki 40 yılı gerçekten çok somut adımların atıldığı atılabildiği zamanlar olmadı. Tabii ki orada da önemli kö köşe taşları var. Kyoto Protokolü var ama bir şekilde işle hiçbir şekilde işlev işleme bürünemedi. Ya da 1987 Bulutlant anlaşması yani Bulutlant Sözleşmesi yani bugün sürdürülebilirliği tanımladığımız Temel tanım ortaya çıktı. Ortak geleceğimiz metniyle birlikte. Bunlar hep önemli ama çok yavaş adımlar. Yani beş senede bir, on senede bir belli adımlarla ilerledik biz. Ve açıkçası bunlar da ülkelerin özellikle emisyon politikalarına hiç yansımadı. Hemen hemen hiçbir etkisi yok. Zaten yani biz rekorlar kırdı dünya ondan sonra Türkiye'de aynı şekilde. Bütün ülkeler yani bu onun dışında hemen hemen hiçbir ülke yok. E, bütün e, aslında e, gelişme e, asıl gelişme bu son 10 e, yılda oldu. Yani Son hatta 7 yıl diyebilirim. Tabi onu hazırlayan e, tartışmalar ve şeyler var ama e, 2015'teki Paris İklim Anlaşması ve yine aynı tarihlerdeki sürdüğü bir kalkınma, Birleşmiş Milletler'in sürdüğü bir kalkınma amaçlarının ilanı. Süreç bundan sonra izlendi. Bundan sonra bütün aslında gördüğümüz e, biz daha çok konuşmaya başladık işte insanlar sokaktaki insanlar bundan haber oldu okur yazarlarımız biraz işte ya böyle bir şey varmış demeye başladılar e, giderek de hızlanıyor bu süreç ama biz zaman ama aynı yırtık. ama aynı zamanda da e, bu sürece koşut işte 10 yıl dersek e, somut değişiklikleri de 10 yıl içinde gördük yani iklimdeki somut değişikliklerden bunun yarattığı, iklim krizinin yarattığı toplumsal sorunların görünürlüğüne, işte gıda krizine, kuraklık sorunlarına, bazı adaların sularının yükselerek kıyılarının azalmasına vesaire de o zaman tanıtlık ettik. Biraz yumurta kapıya gelince <gülüyor> bu iş gerçekleşiyor. Tamamen mesela. yumurta kapı. E, geçen gün yine Damla konuşurken hep her işimiz yumurta kapı diye konuşuyorduk. E, bu da öyle e, gerçekten ama insanlık e, yani bu kadar... E, ee, böyle olmamalıydı <gülüyor> böyle söyleyebilirim çünkü e, sonuçta biz büyük bir uygarlık var ortada büyük bir bilim var büyük bir iletişim e, zemini var bütün bunlar varken e, yani e, her şeyin e, tepe taklak gitmesi e, dev fırtınaların bizi vurması kuraklığın e, insanları e, yoksulluğa açlığa sürüklemesi yani bunları yaşamadan e, yapmak gerekiyordu Dünyanın birçok bölgesi buna benzer şeyler yaşıyordu aslında ama galiba e, bu işin başını çeken e, gelişmiş batılı ülkelerin e, bunu fark etmesi için biraz kendilerinde de bunların e, daha güçlü bir şekilde hissedilmesi gerekti. Amerika biliyorsunuz ardı ardına hiç durmayan e, fırtınalarla özellikle güney bölgesi e, ama geçtiğimiz yaz e, yaz mıydı yaz değildi sanırım Almanya Biliyorsunuz 50'den fazla kayıp verdi. Sel bastı. Yani Almanya'da bir sel baskını olacağını bir Alman e, siyasetçisine veya sokaktaki insana sorsanız e, buna inanmazdı. E, demek ki e, başımıza gelmesi gerekiyor. E, ancak o zaman e, bilim insanlarının e, sözünü dinlemeye başlayabiliyoruz. Ki daha onu da tam dinlemiyoruz tabii. Barış hem iklim Haber'de hem Eko IQ'da... E... Bütün gündemi ve nelerin konuşulduğunu takip ediyorsunuz, aktarıyorsunuz da. O yüzden bu soruyu sana sormak bana çok hakkaniyetli geliyor. Çok büyük bir soru biliyorum ama e, böyle olmamalıydı ama artık oldu. E, bundan sonra hem e, iklimle mücadeleyi azaltımı hem de uyumu konuşacağız. E, bu süreçte nasıl olmalı peki şu andan bugünden itibaren acil eylem çağrılarına da baktığımızda Hangi acil adımları atmalıyız ve nasıl dönüşmeliyiz ve hangi hızda dönüşmeliyiz? Yani ben aslında e, her zaman da söylüyorum, e, o kadar e, zor değil yapılması gerekenler. E, ama e, burada en önemli şeylerden biri kamuoyu baskısı. Yani ben e, ne yazık ki her zaman ya e, ne yazık ki demeyeyim benim e, perspektifimden şöyle gözüküyor. E, kendi ülkemizden hareket etmek daha iyi. E çünkü e, hani dünya kamuoyuna e, bir şey seslenmemiz zor orayı belirlememiz. Ama şimdi Türkiye'de e, gerçekten bu konuda e, ben çok, en çok okumuş yazmışlara kızıyorum ve e, üzülüyorum. E, çünkü bizim bütün da KONDA ile yaptığımız araştırmalarda şunu gösteriyor ki Türkiye toplumu çok uyanık bir toplum. Dünyadaki oranlara baktığımızda bütün araştırmalarda iklim değişikliğinin farkındalık yani iklim değişikliğinin olduğu, bunun inkar edilemez olduğu, bunun etkilerinin çok tehlikeli olduğunu ve büyük bir endişeye sahip olduğunu görüyoruz Türkiye toplumunun. Fakat bunun karşılığında bu büyük endişe ve farkındalığın karşısında ee, bu kitleler, insanlar kendi kendine e, bunları siyasi politikalara e, ya da gündelik politikalara dökemezler. Bunları hep toplumun okumuş yazmışlarının, kanaat önderlerinin, siyasetçilerin, e, iş yöneticilerinin, bunların işidir bunlar. E, bunları yapmadıktan sonra bence hani e, insanlar bazen öyle şey var. Ya işte sokaktaki insan, ya sokaktaki insan e, e, ne yapsın? Şimdi iklim krizi var. E, ona ne yapmasını söylüyorsunuz? Siz ona hangi araçları, hangi e, bu konuda yapılabilecek e, mekanizmaları sundunuz da onlardan harekete geçmesini, bir şey yapmasını istiyorsunuz. E, hadi biraz daha da e, e, şeyi e, iğneyi kendimize batıralım, sivil toplumu konuşalım. Çünkü biz de bu sivil toplumun bir parçası sayılırız Türkiye'deki. E, o sivil toplum ne kadar insanları bu konuda e, siyasilere baskı yapma yoluna götürebildi. Yani sonuçta bu işler kamusal politikalar değişmeden çok zor değişiyor. Bunu çok net e, söyleyebiliriz. Ve burada da kalkınma politikalarından bahsediyoruz. Bu da oradan iktisatla ilgili bir şey. E, bence bunların değişmesi e, son derece önemli. Bunlar değişmeden e, bütün araştırma, geçen gün dün hatta İNGEV'in e, İNGEV bir araştırması, İnsan Gelişme Vakfı'nın araştırması üzerine beraber bir toplantı yaptık, konuştuk. E, orada da aynı e, sonuçları e, aslında yorumladık. Ya insanlar gayet bu konuda tedirgin ıı, farkında e, ama bu toplumun e, bunu e, önderlik edecek buna e, bunu siyasi politikalara, bunu iktisadi politikaları çevirecek e, şeyleri eksik e, aydınları eksik kanaat önderleri fikir önderleri eksik Ben bunu böyle görüyorum e, biz aslında EKkı ve iklim haberde de en çok e, bu insanlara konuşmaya çalışıyoruz Türkiye'nin okumuş yazmışları acıları için suçu yok Peki Türkiye'yi yönetenlerim. Tam da onu kastediyorum aslında. <gülüyor> ee, yani bunu çok açık bir şekilde söylüyorum. Türkiye'nin hem iktidardaki politikacıları söylüyorum hem muhalif politikacıları söylüyorum. Çünkü açıkçası bu konuda bu kadar e, endişenin yüksek olduğu e, İNGEV'in araştırmasında şöyle diyor %41'i ee, e, önümüzdeki seçimlerde seçimler bağlamında konuşuyor hani biraz oradan e, da, biz de soruyoruz otur sorular ee, yani seçimde sizi iklim politikaları etkiler %41'i e, seçeceğim parti etkiler diyor inanılmaz bir rakam bu çünkü bu konuda hiçbir çalışma yapılmadığı halde yani %41 %60'ı tersini söylüyor anlamında değil çünkü bu %41'i diyor ki evet iklim politikalarının bakarım ben diyor e, siyasi e, seç, e, seçimlerde. Ama hangi partinin bir doğru düzgün e, iklim politikası ve e, anlatımı var e, insanlara yönelik. Şimdi buradaki en önemli meselelerden biri de e, bunu da sık sık vurguluyorum e, ekonomiyle bu ekoloji konusunu yani e, şey olarak söyleyelim, sinergi olarak söyleyelim, ya da diyelim. Bunların arasında bir çelişki olduğunu e, dair e, çok eski bir yalan var. Çok eski. Olmuş, oturmuş, e, söylendiğinde ya siz bizim kalkınmamıza karşı mısınız? Şimdi bu kalkınmayı yeniden tanımlayacak, ekolojiyle ekonominin doğru düzgün, mutlu ya da en azından mantık evliliği yapabileceğini ben e, çok inanıyorum. Çok e, bunların kolay olduğunu düşünüyorum. E, birkaç tane temel politika değişikliğiyle e, bu toplumun e, iş dünyasının e, hızla harekete geçip, geçebileceğini düşünüyorum. İş dünyası bu konuda... Gerçekten de Türkiye'deki en e, hani e, uyanık kesimlerden biri. Fakat onlara hep yanlış mesaj gidiyor. Yani sürekli yanlış mesaj giderse onlar da yatırımlarını ona göre kurguluyorlar. Yani tek mesela çok kolay bir e, bence hani e, sivil toplumun bunu bastırması lazım siyasilerden. Çünkü nedense dediğim gibi ne iktidardan ne de muhalefetten böyle bir e, şey geliyor. E, talep geliyor. Ya fosil yakıt sübvansiyonunu kapatın bu kadar. Başka yapmak yapılması gereken bir şey yok. Çünkü şu anda iktisadi rasyonalite e, dünyada görüyoruz. E, Türkiye'yi de doğru sürdürülebilir kalkınma yöntemlerine iktisat politikalarına doğru akıtacaktır. Bu artık rasyonel bir şey. Ama siz bu kadar e, şeyi yağmalarsanız ve yağmaya açık tutarsanız doğayı e, o zaman tabii ucuza geliyor. Yani o zaman kömür ucuz olur. Buradan baktığımızda Biliyorum genel olarak konuştuğumuzda, kitlelerle konuştuğumuzda ya da e, ekonomik birimlerle konuştuğumuzda ürkütücü geliyor ama yine de kalkınma perspektifini de bir tekrardan ele almak gerekmiyor mu? Yani sonsuz büyüme ve sonsuz e, yağma halinden çıkararak daha daha sürdürülebilir, daha yapılabilir ölçeklere doğru bir büyüme, gezegenin ve kendi toplumlarımızın sınırlarını da bilerek sanki... Elbette ki. Yani bunlar mümkün. Bunların hesaplamaları da var ee, elimizde. Birçok araştırmacı bunu yapıyor. Yani böyle e, sadece talanla ilerleyecek bir e, iktisat politikasıyla kaldı ki. Hani böyle ilerliyor. Bu yoksulluğu azaltıyor mu? Bu eşitsizlikleri azaltıyor mu bu iktisat politikası? Azalttı mı? Yani böyle bir e, ne dünyada bu politikaları uygulayanlar ne de Türkiye'de. E, daha az yoksulluk var dünyada, daha az yoksulluk var Türkiye'de eşitsizlikler azaldı diyebiliyor muyuz? Hayır. Tam tersi bu tür politikalar eşitsizlikleri ve e, yoksulluğu e, arttıran politikalar. E, ben de tam biraz önce bunu söylemeye çalışıyordum aslında. Yani bunlar birbiriyle çelişkili gibi el alınmaması gereken hiçbir şekilde çelişkili olmayan e, politikalar. Yani ama şunu söylemek e, bir e, bunu iyi konuşmamız lazım. Küçülme, e, büyüme tartışmaları e, senin e, referans verdin. bence de önemli. Fakat şöyle bir şey var. Ee, burada küçülme büyümeden öte adil bir dönüşüm, adil bir paylaşım onu e, konuşmamız lazım. Çünkü şimdi e, küçülelim, e, daha fazla büyümelim ama bazı insanların ekmeği küçük. Bazı insanların sadece ekmek de değil. Yani genel olarak e, normal hayatlarını yani bu insanlar sinemaya gitmesin, televizyon etmesin, işte kitap almasın, konsere gitmesin. Böyle yaşıyorlar. Şimdi bu insanların ee, bu şekilde yaşarken e, çocuklar e, artık gelişim e, bozukluğu yaşıyorlar. Gelişim evrelerinde. Derin yoksulluk ağının Hacer Fogoyu analım burada. E, sevgili Hacer'i bunu e, bir sürü araştırmayla ortaya koyuyor. Çocuklar artık e, Türkiye özelinde söylüyorum ama daha dünyada birçok ülkede e, boyları uzamıyor. Yani doğru düzgün beslenemiyorlar. Hani şimdi çok tüketim, çok tüketimden bahsediyoruz ama bu, bu çok tüketimin Nerede gerçekleştiğini de konuşmamız lazım. Ben burada hani başka iktisat politikalarıyla yani böyle direkt küçülme de diyebiliriz bu küçülme olarak. Ama bence burada asıl küçülme emisyonlar üzerindeki küçülme üzerinden. Yani emisyonları küçülterek, emisyonları azaltarak, çevresel etkimizi azaltarak insanların refahını arttırabilir miyiz? Bunun mümkün olduğunu görüyorum ben. Daha eşit bir paylaşımla, daha adil bir paylaşımla ve daha e, çevre dostu e, karbonsuz bir ekonomiyle bunun mümkün olduğunu e, görüyorum. Bununla ilgili çok da araştırma var. Barış, e, bir yandan da bütün bu dönüşüm için e, özellikle... Kuzey ülkeleri diyelim onların şu anda ön ayak olduğu ve sürüklediği bir dönemden geçiyoruz. İşte Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı devreye girecek. Karbon vergilendirmesi, sınırda karbon vergisi gibi şeyler devreye girecek. Stockholm 50'de artı 50 bu sene yapılan bütün bu ortaklıkların konuşulduğu bir küresel platform olacak. Uluslararası kurumların adil dönüşüm içinde... Nasıl bir yol tutturması gerekiyor diye sorayım mı bir büyük soru daha kucağına bırakayım. <gülüyor> Gerçekten büyük sorular. Ben de büyük büyük cevaplıyorum. Yani e, dinleyenlerimizde affetsin. Hani e, bunların arka planlarını sonuçta sürekli okuyoruz, konuşuyoruz. Tabii ki bunları benden çok daha iyi bilenler var. Bunların bazıları tartışmalı konular. Ama ben hani biraz e, çubuğu hep öbür tarafa büküyorlar. Yani böyle ya işte bu şekilde olmaz aç kalırız falan gibi ben de biraz çubuğu öbür tarafa büküyorum. Bunların mümkün olduğunu göstermeye çalışıyorum. Şimdi uluslararası kurumlar ben Birleşmiş Milletler'in çok önemli bir kurum olduğuna inanıyorum. Gerçekten çok önemli bir kurum olduğunu inanıyorum. Ve çalışmalarını da çok önemli buluyorum. Bütün bu çalışmaların arkasında da zaten hep Birleşmiş Milletler ve onların kurumları var. Dünyada şu anda iyi bir şey yapılıyorsa bunlar tek tek ulus devletlerinden genelde çıkmıyor. Bunların hepsi Birleşmiş Milletler'den çıkıyor. Tabii ki Birleşmiş Milletler'de bu ülkelerin temsilcilerinden oluşmuş ama e, uzmanlık e, alanları olsun, e, uzmanları olsun bu konuda e, çok daha öndeler. E, bu konuda yani Stockholm e, 50 e, artı 50 e, çok önemli bence de. E, tekrar e, bütün bu e, gelişme süreçlerini, bu konudaki sürdürülebilir kalkınma amaçlarının durumunu geldiğimiz noktayı ele almak için son derece önemli. Ve uluslararası kurumların öneminin daha da artması gerektiğini düşünüyorum ben. E, fakat uluslararası kurumların elinde çok az yaptırım var. Yani e, bütün hani bunları bu kararların alınmasında zemin oluyorlar. E, bu şekilde kolaylaştırıcılık yapıyorlar. Uzman desteği veriyorlar. E, toplantılar düzenliyorlar ama sonuçta yine her şeyi ulus devletlerin temsilcileri karar veriyor. Ya da ulus devletlerin e, belirlediği e, oradaki temsilcileri karar veriyor. Evet aynı bu şekilde işliyor bu iş. O yüzden ee, hani oralar onla, özellikle e, uluslararası kurumlara çok fazla e, açıkçası çok e, ağır şeyler söylemek istemiyorum. E, çünkü bence e, kendi ellerinden gelenin e, çok büyük bir kısmını yapıyorlar aslında. E, ben burada e, bütün bu dediğim gibi gelişmelerde e, bu tür uluslararası kurumların e, başarılarını görüyorum. E, burada daha çok önemli olan e, yurttaşların her ülkenin yurttaşının kendi devletini, kendi hükümetini bu süreçlere e, daha iyi entegre olmasını, desteklemesini sağlayacak politikalara doğru itmesi. Bizim de önümüzde bir seçim var. Bizim bunu daha çok konuşmamız lazım. E, yani bakalım muhaliflik nasıl bir şeymiş, gerçek muhaliflik nasıl oluyor? Bunları iyi konuşmamız lazım. Bunları konuşturmasını, konuşmalarını ve doğru politikalarla ele almalarını sağlamamız lazım. E, bu konunun e, en, e, yani ben biraz tersten söylemiş oldum e, ama... Sonuçta orada kendi başına e, uluslararası kurumların yapacağı bir şey yok fazla. İklim haberciliği üzerine konuşuruz diye düşünmüştük en başta ama konu o kadar büyük, çerçeveyi çizmek bile ancak bir programın e, vaktine alıyor. Valla ben de biraz çok mu konuştum bilmiyorum aslında ama. <gülüyor> ne demek sen? Yo, hayır. Biz de soralım dedik. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya bu arada ben başka bir, bir ara, programda bir ara... konuşuruz isterseniz. Evet, evet mutlaka, mutlaka. Ee, ne yapalım Damla, kapatalım mı? E, zamanımızı tükettik ama e, Barış'ın da söylediği gibi mutlaka bir program daha yapıp iklim haberciliğine, gazeteciliğine odaklanmamız gerekiyor diye hissediyorum. Rauf, kapanış için sözü sana atayım ben. E, ben de bir şey, tamam. iki, bir saniye bir şey söyleyeyim. Lütfen. E, i̇sterseniz onu iklim haberciliği değil de e, siz de bu konuda çok çalışıyorsunuz. İklim iletişimi yapalım, hep beraber konuşalım. Yani çünkü orada sizin önemli yaptığınız çalışmalar var, onu biliyorum. Eyvallah çok teşekkürler. Ee, bugün Barış Doğru bizimle birlikteydi. İktim Haber ve e, Eko IQ'nun e, yayın yönetmeni Damla Özler ortağım ve ben Rauf Kösemen. Açık Radyo Diğerkam'daydık. Gelecek salı görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz. Teşekkürler Barış. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim.